731. konu, cüzzamlı bir kadının devlet başkanı olan Hazreti Ömer'e itaat etmesi, Hazreti Ömer, Kabe'yi tavaf eden cüzzamlı bir hanımın yanından geçti ve ona, ey Allah'ın kulu, Müslümanlara eziyet etme, sen evinde oturmuş olsaydın çok daha iyi olurdu, dedi. Kadın da bu emre uyarak evine çekildi ve dışarı çıkmaz oldu. Sonunda bir kişi onun yanına giderek, sana çıkmayı yasaklayan kişi öldü, artık çıkabilirsin, dedi. Ancak kadın, hayattayken itaat edip de öldüğünde isyan edemem cevabını verdi.